Herkese merhaba, Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özler'le berabersiniz. Yayın masamızda ise Ferrer Kabil bizlerle beraber. Bugün Hemzeminde yine dünyadan ilginç e, sosyal fayda iletişim örnekleri üzerinde konuşacağız. E, bunlardan bir kısmı bazı bağış kampanyaları için, bir kısmı e, ödüllerle ilgili, bir kısmı ise e, bir takım sivil toplum e, kuruluşlarının yine e, sosyal fayda üreten projeleri için yapılmış kampanyalar olacak. İlk kampanyamız aslında bir sivil toplum kuruluşu değil ama bir inisiyatif tarafından yapılmış bir kampanya kampanya. Şikago'daki ee, bir grup kreatif insan yani kreatif endüstrilerde çalışan bir grup insan bir araya geliyorlar ve e, kadına karşı şiddete yönelik e, bir kampanya hazırlamaya karar veriyorlar. Tabii kendi meslekleri içinden baktıkları için bu duruma da ilginç bir iş yapıyorlar. Şehirdeki bütün e, açık hava mecralarını ki bunlar işte yolda giderken gördüğünüz billboardlar, e, duraklardaki raket dediğimiz posterler vesaire bu mecraları dolaşıyorlar ve şeyi fark ediyorlar. Özel Özellikle kadın imgesi, kadın imajı, kadın fotoğrafı kullanılmış mecralarda... ...bu kadın fotoğraflarının üzerindeki biz de İstanbul'da çok sık rastlıyoruz... ...bir takım çizimler yapılıyor. Bunlardan bazıları cinsel içerikli oluyor, bazıları üzerine bir şey yazmak suretiyle oluyor... ...bazıları da işte tüy ekleme, bıyık ekleme vesaire gibi şeyler oluyor. Bunlara yönelik özel bir çerçeve hazırlıyorlar... ...ve her birinin üzerine şehirdeki asıyorlar. Sokağın ortasında bu oluyorsa evde düşünün ki neler oluyor... E, hakikaten çok e, sağlam bir fikir. E, sizi bir kere şeyle baş başa bırakıyor. Mevcut e, durumla e, gerçekle çıplak gerçekle baş başa bırakıyor. Yeni bir şey söylemiyor. Sizi kendi gerçeğinizin e, etrafına çizdiği çerçeveyle e, karşılaştırıyor. E, şimdi daha önce buna benzer bir kampanya vardı. Yine e, kadına karşı şiddet vesaire falan meselesiyle ilgili. E, orada da benzer bir şey e, ...görmüştük... ...yaşamıştık... ...özellikle e, billboardlara... ...raketlere... E, ...ekler koymuşlardı... ...yani işte bir e, kadın e, fotoğrafı var... ...kadın işte ayağını uzatıyor... ...veya kolunu uzatıyor... E, ...bu kolunu uzattığı şeyi de... ...bir çıkıntı olarak koymuşlar... ...yani orada dans eden bir kadının bir bacağı dışarıya çıkmış... ...veya dans eden bir kadının bir kolu dışarıya çıkmış... E, bu e, şeyler, raketler ortalıkta e, bulunuyordu ve insanların bazıları bunları kırıyordu dışarıya çıkmış olanları. Kırdığı zaman da kırılan yerin altından bir telefon numarası çıkıyordu işte. E, bu e, ve şey e, bir tane de ne denir e, bir söz yazıyordu orada bir slogan yazıyordu. Diyordu ki işte bakın bu, bu oluyor yani sokakta e, sadece fotoğraflara bile tahammül edilmiyor. Onunla, fotoğraflar bile şiddet görüyor. E, gerçekte neler oluyordur diyordu. O da güçlü bir kampanyaydı ama o kampanyanın şöyle bir sorunu vardı. İnsanların yolunu kesiyorlardı. Yani o çıkıntılar aynı zamanda bir fiziksel olarak insanların yolunu kesiyordu. Ve aslında kırmaya davet ediyordu. Yani bir şey gerçekten oluyordu. Buradaysa bir davet yok. Ee, burada bilinçsiz de olsa bir davet yok. Öbür tarafta bilinçsiz de olsa bir davet vardı. Ee, burada e, oraya bıyık çizmiş. Getiriyorsunuz bir çerçeve koyuyorsunuz. Buyurun diyorsunuz burası. İşte... ...o çerçevede fiziksel bir çerçeve yani böyle... sticker falan. O bu üstüne yapıştırıyorsunuz. Bunların en hafifi aslında daha çok seks... ...cinsel organlar mesajlar oluyor. Evet. evet evet cinsel organlar çiziyorlar, küfürler yazıyorlar. Ee, işte bir, bir takım... ...şeyler yazıyorlar... ...veya yapıyorlar üzerine hani... ...kaş yapıyor, göz yapıyor, göz yerine başka bir şey çiziyor... ...filan gibi. Ee, çok güçlü... ...aslında fırsatlar orada duruyor, bize bunu gösteriyor. Yani etrafta var olan o kadar çok şey var ki biz sadece onları yorumlayarak... ...onların üzerine azıcık yaratıcılık katarak derdimizi çok rahat anlatabiliriz. Üstelik de yayılma etkisi muhteşem değil mi? Yani şu anda biz burada konuşuyoruz mesela Hı -hı. bunu. Aynı şekilde internet üzerinden bunun fotoğraflarını çekilip yayıldığını düşün. İnsanların birbirlerine anlattığını düşün. E, i̇kinci konu başlığımız e, aslında Kasım e, bitmek üzere ve Rusty Radiator Award'ların yani e, paslı radyatör ödüllerinin zamanı geldi. Biraz bundan bahsedelim. Daha önce hem konu edinmiştik. E, sosyal fayda iletişimi alanındaki özellikle bağış kampanyalarına yönelik bir ödül e, serisi bu. Rusty <gülüyor> e, por, por, por, por, e, por, por. Radiator Award. Aslında altın ödülleri de var. E, Norveç'te kurulan e, Norveç Öğrenci ve Öğretmenler Birliği tarafından kurulmuş. ...bir ödül sistemi bu. Ee, bağış kampanyaları içerisindeki iyi olanlarını... ...altın radyatörle... ...kötü olanlarını da e, paslı radyatörle... ...ödüllendiriyorlar. Paslı radyatörlerin... ...önemli kriterlerinden bir tanesi de... E, ...kampanyalarda stereotip kullanmak... ...bu stereotipler hepimiz biliyoruz... ...işte e, aç kalmış Afrikalı çocuklar... ...Afrika'ya yardım vesaire gibi... ...özellikle de stereotip kullanımının... ...ne kadar zarar verici olduğunu... ...göstermek üzere kurulmuş bir ödü sistemi bu... ...stereotipler zarar verir diyor... ...e zamanı geldi... ...ve onlar da iletişim yapmaya başladılar... ...yeni kampanya filmleri... ...daha doğrusu ödüllere başvuru açtıkları... ...kampanya filmi her zamanki gibi... ...Afrika'da bir yerlerde... ...diye başlıyor ve... E, Afrikalı bir e, ekibin Norveç'te neler oluyor biliyor musunuz? Ne kadar çok insan mahvu perişan vaziyetteler. O yüzden hadi Norveçlilere yardım edin. Kurtarın onları diyen e, bir film yapmışlar her zamanki gibi. Evet ama film çok ilginç başlıyor gerçekten. Afrika'da bir yer diyor bir savan görüyorsunuz. Böyle bir orman görüyorsunuz. Ondan sonra o orman görüntüsünün aslında iki insan taş tarafından taşınan kocaman bir fotoğraf olduğunu e, gösteriyor size. Çekildiğinde kocaman bir şehir, plajlar, büyük olasılıkla hani Afrika Ginesi falan gibi kıyıcı ülkelerinden birinde çekilmiş. Plajlar işte bizim gibi normal eğlenen e, insanlar işte normal kıyafetler falanla karşılaşıyorsunuz öyle büyük bir hani kafadaki Afrika imgesi e, ile karşılaşmıyorsunuz ama kafadaki Afrika imgesiyle dalga geçerek başlıyor. E, aslında bu oldukça önemli bir e, iletişim aracı. Şöyle ki e, sosyal kamp, sosyal fayda iletişiminde sosyal fayda kampanyalarında, bağış kampanyalarında hep gördüğümüz e, ve sıklıkla da aman bundan kaçınmak lazım dediğimiz bir durum var. O da bizim hemzeminde müstemleke valisi dili dediğimiz, daha üstten bakan, işte muhtaca yardım ediyorum duygusu uyandıran bir iletişim dili. ...tam da bunu alt üst etmek için e, yapılan bir kampanya bu. E, tabii burada Müstemleke Valisi diye bir şey kalmadı artık. Yani. <gülüyor> <O da doğru. gülüyor> Aslında şu anda şeyler var. Müstemleke followerları var yani biraz daha <gülüyor> böyle bir durumdayız. E, yani baktığımız yerde bir takım klişeler görüyoruz hakikaten. E, i̇şte bir, bir şekilde birilerine yardım edilecekse... E, ...ya işte kız çocuklarına yönelik kampanya yapılır... ...ya çocukları okutmaya çalışılır... ...ya işte Afrika'daki ağaçlara yardım edilir... ...ya ağaç dikilir... ...şimdi bu, bu klişelerle dalga geçiyor... ...yani ağaç dikiyoruz... ...tamam... ...hani burada ağaç dikmeden söz etmiyorum ama... ...ben hani girmişken oraya da iki tane laf edeyim... <gülüyor> ...ağaç dikiyoruz tamam ama... E, ...kestiğimiz ağaçların yerine ağaç dikiyoruz... ...hadi o da tamam... ...şu kadar ağaç kestik, bu kadar da ağaç diktik... ...hatta üç katı diktik... İyi de yani ağaç kestiğimiz yerler ağaçlardan oluşmuyor ki... ...orası bir ekosistem... orada ...orada bir orman var... Bu ormanın içinde solucanlar da var. Solucan dikiyor muyuz yerine? Yani bu ormanın içinde mantarlar var. Bu mantarların bu solucanların yeniden oraya gelmesinin ne kadar yıl alacağı, ne kadar zaman alacağı ile hiç ilgilenmiyoruz. E, halbuki gerçek sorun orada duruyor. Belki de hani bir e, proje çeşidi olarak ağaç dikmek değil de orman üretmek olabilir bir proje çeşidi olarak. Ki dünyada çok ilginç örnekleri var. E, bir başka programda onu anlatırız. İşte Sebastian Saldagon'un yapmış olduğu e, Instituto Terra var mesela bildiğiniz... Ee, doğrudan doğruya bir şey inşa ediyor size. Ee, tropikal orman inşa ediyor. Sıfırdan yok olmuş bir ormanı yeniden orman olarak var ediyor. Ee, suyuyla, vahşi hayatıyla vesairesiyle hepsinin geri dönmesini sağlayacak bir şey yapıyor. Ee, burada da e, bu ödüller bize yaptığınız şey, baktığınız yer yanlış arkadaşım diyor. Eksik yerden bakıyorsunuz. Bütünü görmüyorsunuz. Parçayla uğraşıyorsunuz. Buyurun işte parça da bu diyor. Ee, kimlere yardım ediyordu bu şey? Hangi ülkeye yardım ediyordu Afrikalılar burada? Norveç'e. Norveç'e yardım ediyorlar. <gülüyor> Şimdi yeni bir kampanyadan bahsediyor olacağız. Bu kampanya insan hakları gözlemi ve International Rescue Committee, IRC için yapılmış bir kampanya. Oraya bağış toplamak üzere yapılmış bir kampanya. Kampanyanın başlığı We Are Not Afraid yani korkmuyoruz. Bu kampanya için Kevin Godley tarafından bir video çekildi ve ünlüler yer aldılar bu kampanyada. Ünlüler derken hem yeni ünlüler hem eski ünlülerden bahsediyorum. Şöyle istedim isimler var, Keith Richards... ...Robert Plant, Yoko Ono... ...Ringo Starr, Sting, Peter Gabriel... ...Brian May, Chuck D... ...bunlar zaten olağan şüpheliler bu türden kampanyalarda... Ama onların dışında da... ...Bunny Whaler, Iggy Pop... ...Debbie Harry, Chuck Hakan... ...Brian Wilson ve George Clinton... ...gibi ünlüler var... ...kampanya şöyle bir şey istiyor sizden... ...korkmuyorum yazdığınız bir kağıdı alın... ...önünüze tutun ve bununla fotoğraf çekerek... ...paylaşın... Aynı zamanda video ve kampanya içinde bir şarkı yazılmış e, Nijeryalı reggae şarkıcısı e, Majek Faset tarafından yazılmış şarkı. O da online olarak satışa sunulmuş. Geliri tabii kampanyaya ve e, bağış olarak e, toplanmak üzere. E, bildiğimiz standart bir ünlü videosundan bahsediyoruz daha, aslında. Daha ee, ötesini söyleyeyim sadece standart ünlü videosu değil standart sosyal medya kampanyasından söylüyoruz. Evet. <izliyor>. <gülüyor> Bu şey kadar vardı. ismi bir araya toplayınca herhalde. Ee, şöyle bir şey vardı. E, elinde bir kağıt tutan bir e, kadın fotoğrafı var. Kağıdın üzerinde şöyle yazıyor. Aktivistim bunun üzerinde sosyal medyada paylaşmak üzere bir şey yazıyorum. <gülüyor> yani... Bu, bu parodi olan <gülüyor> şeyi alıp burada bir kez daha yapmışlar. Kendileri tebrik ediyorum. E, kampanya şöyle diyor. E, sen işin ciddi tarafını ciddi anlatmak Ciddi tarafını anlatmak diyor. istiyorum. Tamam, ondan sonra sen istediğini söyleyebilirsin. E, korkmuyoruz kampanyası şuradan kaynaklanıyor. E, yükselen şiddet sarmalından ve dünyadaki şiddetten e, kaçınmamız gerekiyor. Ve buna karşı çıkmamız gerekiyor. Bundan korkmuyoruz ve bizler buna karşı duracağız. E, ve bu kampanya ile birlikte bağışlarımızı bunun ...da savaşan örgütlere vereceğiz. Fakat... ...bir yandan da korkmuyoruz demek, korkuyoruz... ...demek mi? E biraz öyle tabii. Şimdi e, durduk yere... ...böyle bir şey, şiddet sarmalından... ...korkmuyoruz diye bir şey yaptığın zaman... E, ...aslında çok korkuyoruz ama... E, ...herkesi de korkmamaya... ...davet ediyoruz. Korkmamak üzere... ...mücadele ediyoruz e, demiş oluyorsun. Sakıncası... ...yok yani bunu e, korkmuyoruz... ...diye ifade edebilirsin elbette. E, ama bir şey yok. Yani... E, ...ne diyor bize? Mesela neye davet ediyor? Ne yapacağız? E, kağıdını, kağıdın üzerine yazıp onu tutup fotoğraf mı ha. çektireceğiz? Yani bu, bu böyle olunca şiddetten kurtuluyor mu olacağız? Veya şiddetten korkmayarak şiddetten kurtulabilecek miyiz gerçekten? Bir de bu kadar ünlü ismi bir araya getirdik. Bunun üstüne yatalım duygusu yok mu? Yani bizim harcıyla bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten ünlüleri topladık bir araya. Valla orası tabii e, çok kötü. Hani olağan şüpheliler demiştin sen. Olağan kampanya orası. E, Türkiye'de de böyle bir şey vardır. Sezen Aksu'yu getirelim derler hemen herhangi bir şey olduğu <gülüyor> zaman. Çünkü o söylediği zaman insanların hızla ikna olacağı zannedilir. Hemen burnumuzun dibinde yanı başımızda 3-5 hafta, hafta bile değil bir hafta önce gördük bunu. ABD'nin bütün ünlüleri toplandılar ve Hillary Clinton'a destek verdiler ama seçilemedi <gülüyor> Demek ki neymiş kampanyanızda sadece ünlü mamul değil... ...aynı zamanda bir mesaj, bir yaratıcılık... ...ve işe yarayan bir e, mimari de olması gerekiyormuş deyip... ...bu konuyu bir kenara bırakacağım ama... ...bir yandan da şunu söylemeden geçemeyeceğiz... ...her ne kadar kampanya filmi olağan şüpheli olsa da... ...şarkı oldukça güzel... E, ...şarkı aramızı burada verelim... ...kampanyanın Korkmuyoruz regi şarkısını dinleyelim... ...sonra e, devam edelim mi? Tabii, tabii, ünlü mamul dedin ya... ...hani ünlü mamul, unlu mamul vesaire falan <gülüyor> üzerinden gidiyorsun... ...karbohidrat içeriyor o... ...buradaki durum <gülüyor> da öyle... <gülüyor> E evet, şarkımızı dinliyoruz ondan sonra hem zeminde devam edeceğiz. rest upon the righteous all righteous founded to end under with the putty in the putty in the putty the putty afraid now that we know we are not afraid we are not afraid we are not afraid we are not afraid I am not afraid I am not afraid we are not afraid we are not afraid we are not afraid we are not afraid Just another day, my trouble will be over. Give me just another day, and my trouble will be over. 94.9 Açık Radyo'da hemzemindesiniz. Dünyadan Sosyal Fayda iletişim kampanyaları üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Dinlediğimiz şarkıda We Are Not Afraid yine bir e, ünlü mamullü kampanya için e, yapılmış bir şarkıydı. Evet şarkıya geçmeden önce şey demiştim. E, ünlü mamul aynı unlu mamuller gibi <gülüyor> içinde karbonhidrat barındırıyor. Karbohidrat e, beden için faydalı bir şey yani tüketmemiz lazım ama fazla tükettiğimiz zaman da obez oluyoruz. Ya şu kampanyalardaki ünlü kullanımını e, bir, bir şekilde bizi obezleştirmeden, iletişimi şişmanlatmadan yapmayı başarmak lazım. Sağlıksızlaştırıyor çünkü sonuç itibariyle buradaki hikaye. Şimdi mesela bu, bu meselede e, ben dünya şiddet dolu ama ben korkmuyorum diyen e, bir şarkı görüyoruz. E neden korkmayayım ki dünyanın şiddet dolu olmasından? Ne yapıyorum da korkmuyorumun cevabı yok. E Korkmayın şarkı söyleyin falan mı diyor bize bilmiyorum. Güzel şarkı tabii o ayrı. Hemzevin'de son kampanyamız bu hafta Birleşik Krallık'tan geliyor. Birleşik Krallık Ulusal e, Otistik e, Birliği tarafından yaptırılmış bir kampanya. E, kampanya viral filmler üzerinden ilerliyor. İki film yayınlandı. Şimdi üçüncüsü yayınlanmak üzere. Filmlerde e, otistik insanların iş hayatına katılımı üzerine duruluyor. Öznel bir kamerayla çekilmiş. E, biz kişinin kendisini görmüyoruz ama onun gördüklerini görüyoruz. Filmin yıldızı da kendisi de otistik olan aktör Max Green film boyunca birkaç iş görüşmesine birden girdiğini görüyoruz. Ve o iş görüşmelerinde sorularını duyuyoruz ona. Yani şöyle sorular işte biraz kendinizden bahseder misiniz diyor iş görüşmesini yapan kişi. Max Green hemen şey yapıyor ve birden onun aklından geçenleri yazı olarak görmeye başlıyoruz. Her şeyimi söylemeliyim ne kadar çok soru var, vaktim var mı, biraz daha vakte ihtiyacım var gibi. Film boyunca da bu iş görüşmesinin iş görüşmelerinin onu ne kadar geldiğini ve ne kadar fazla geldiğini görüyoruz. Fakat bir yandan da ilk dosyalar açılırken, ilk görüşmenin ilk dakikalarında iş görüşmesi yapan insan kaynakları uzmanlarının... ...aa ne kadar çok ödülünüz var, ee, ne kadar iyi gibi aslında işini ne kadar iyi yaptığına yönelik doneleri de alıyoruz. Filmin sonuna doğru yaklaştığımızda artık son görüşmeden koşarak kaçarak çıkıyor ve sokakta oturuyor ve iç sesini duyuyoruz. Diyor ki ben e, işe alınamaz değilim. Sadece otistiyim. E, ve arkasından da kampanyanın ana mesajını görüyoruz. E, pek çok otistik insan e, bu iş görüşmeleri süreçleri nedeniyle işe alınmıyorlar. Oysa ki çok ciddi yetenekleri ve e, çok ...çok ciddi katkıları var... ...bunları toplumsal olarak ziyan ediyoruz... ...ziyan etmeyelim, onları iş gücüne katalım... ...biz de toplum olarak bu yeteneklerden... ...faydalanalım diyor... ...Ulusal Otistik Birliği. E, film senin de söylediğin gibi... ...öznel kamerayla e, çekilmiş... İşte, ...objektif kamera dediğimiz yani... E, ...biz... ...baktığımızda karşımızda ne görüyoruz... ...gibi e, çekilen şeylerdir bunlar... E, ...bu görüşmeler sırasında... Kamera gözü bazı yerlere odaklanıyor. İşte toplantı odasının e, hemen arkasındaki cam ekandan görünen insanlara odaklanıyor örneğin. Yukarıdaki bir saate, oradaki bir detaya, bir vazoya, bir şeye, birçok şeye odaklanıyor. Ve bu odaklanma e, muhtemel ki bir e, otistik bireyin, otizmli bireyin e, kendisinin... ...nasıl yaşadığını, etrafa nasıl baktığını... ...hangi gözle baktığını anlatmak üzere kurgulanmış. Ve bizim kendimizi onun yerine koymamız için. Bir yandan bu var ama bir yandan da şöyle... ...diyor ki yani benim daha çok zamana ihtiyacım var. Çünkü ben sizin gibi... ...başka diğer insanlar gibi... ...bütün bu ayrıntıları görmeden... ...konuşmaya başlayamıyorum. Yani etrafta bu ayrıntılar varsa... ...ben bu ayrıntıları bir anlamam gerekiyor önce. Ondan sonra kendimi pozisyonlandırabileceğim diyor. Çok fazla soru var... Meselesi aslında sorunun çokluğundan değil bu soruların içinde verilecek çok cevap var bunların hepsi benim zihnimden aynı anda geçiyor hangisini vermeliyim konusunda zamana ihtiyacım var bir düşünülmüştük diğer bireylerin yaptığı gibi bir planlama dürüst olmayan cevaplar verme gibi reflekslerim yok benim İçinden birilerini seçip size söyleyemiyorum o kadar kolay. Onların hepsi benim kafamda var oluyor ve onları bir hiyerarşiyle size söylemek zorundayım. Sabretmeniz lazım. Çünkü ben size doğruyu söylüyorum diyor. Ben dürüstüm. Çünkü başka bir şey bilmiyorum ben. Ne biliyorsam, ne görüyorsam, ne hissediyorsam, ne duyuyorsam onu anlatabilirim ben size diyor. Ee, çok güzel bir e, film. Tabii şey bir konu, e, meşakkatli bir konu. E, yani oradaki insan kaynaklarındaki görüşmeyi yapan kişinin e, mevcut birikimiyle, bugünkü dünyaya bakışıyla... ...herhangi bir farkındalık e, şeyinden geçmeden... ...düzeyine, o düzeye eğitimden. erişmeden... ...herhangi bir eğitimden geçmeden... ...herhangi bir e, çalışma yapmadan... ...veya e, teorik eğitim almadan... E, ...orada oturan bir kişi için hakikaten çok zor... ...çünkü onun açısından bu e, acayip bir şey yani... Ola, ...olamaz gibi geliyor ona böyle bir şey... ...yani nasıl olabilir ki benimle iletişim bile kuramıyor... ...hangi yetenekleri olabilir bu karşımdakinin diye... ...varsayıyor... Problemlerden bir tanesi burası. Yani o varsayımı ortadan kaldıracak bir bilgilendirmeye ihtiyaç var. E bu bilgilendirmeler tabii biraz hayat içinden oluyor. Biraz şeylerden oluyor. E karşılaşmalardan oluyor. E belki karşılaştırmaları daha çok arttırmak lazım. E şirketlerdeki insan kaynakları eğitimlerinin yönlendirmelerinin içine bunları belki daha fazla katmak lazım. E ve otizmli bireylerinde organizasyonlarının örgütlenmelerinin... İşlerinin bir tarafına bunu da koyması lazım. Yani sadece otizmli bireyi e, kendisini ifade edecek şekilde... ...günlük hayatların edimlerini sürdürecek şekilde e, geliştirmek değil mesele. Bunlarla beraber toplumun diğer kesimleriyle karşılaştığında düşeceği duruma hazırlamak. Onu ama daha da çoğu, daha da önemlisi toplumu hazırlamak. Tamam, toplumu otizmli bireyleri içerecek şekilde, kapsayacak şekilde... ...yeniden düzenlemenin yöntemlerini bulmak. Evet buna da işte küçük lokmalara bölünebilir yani. Ee, hani iş yerlerindeki iş görüşmeleri e, meselesi bir vaka olarak ele alınabilir. İşte parttaki karşılaşmalar başka vaka olarak ele alınabilir. Ee, sosyal ortamlarda konserde sinemada vesairede karşılaşmalar başka örnekler olarak alınabilir. Çok zor değil ama bize e, böyle bir meselenin olduğunu çok güçlü bir şekilde anlatıyor bu film. Hemzemin'de bu haftalıkta bu kadar. Haftaya Salı günü tekrar görüşmek üzere. Açık Radyo'da 94.9'da ben Damla Özler. Ben Rauf Köseman. Ve yayın masamızdan Feryal Kabil. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler.